1882'de 19. yüzyılın en büyük dehalarından biri bir kriz yaşanacağını tahmin ediyordu. Dünyada eşi olmayacak bir kriz bekliyordu. Ve bunu tetikleyen şey Tanrı'nın öldürülmesi olacaktı. Tanrı ölmüştü. Ve canlanmayacaktı. Çünkü onu biz öldürmüştük. Dünyanın her şeyi borçlu olduğu en kutsal ve en güçlü şey... ...gözlerimizin önünde... ...yavaş yavaş ölmüştü. Ellerimizdeki kanı kim temizleyecekti? Bunlar... Friedrich Nietzsche'nin iddiaları... ...ve ilgi çekici kelimeleri. Sözünü ettiği kriz de... ...Hristiyanlıkta yayılan inançsızlık dalgasıydı. Bunun Avrupa'yı darmadağın edeceğini tahmin ediyordu. Tanrı'nın ölümünü tarif etmek için... ...seçtiği o saf ve acımasız din düşündüğü sonuçların ne kadar korkunç olacağına dair bir ölçüttü. Nietzsche'nin rahatsız edici bir kehanetle ve açıklıkla gördüğü şey, bir tanrı inancı olmadan 2000 yıldır Avrupa toplumuna temel olmuş ahlaki değerler içinde bir otorite kalmayacağı düşüncesiydi. Tanrı'dan kurtulmamız, kendi inançlarımızın Hakimi olmamızla Kutsal kurallar tarafından kontrol edilmeden Kendi değerlerimizi yaratmak için Özgür kaldığımızı Ya da buna mahkum olduğumuzu söylüyordu Ama Nietzsche'nin aklından hiç çıkmayıp Ona acı veren şey Özgürlüğün korkunç bir bedelle Geldiğini fark etmekti Din inancının kaybolması, insanın varlığının sorgulanmasını ve anlamsızlığı da getirecekti. Ve bu Nietzsche'nin hayatı boyunca mücadele edeceği bir krizi. Kendini deccal olarak tanımlayacak adamın çocukluğu biraz ironik sayılabilirdi. Çünkü Hristiyanlık mutluluğunun aşılandığı bir çocukluk geçirmişti. Nietzsche sadece 9 yaşındayken Handel'ın Mesih eserini ilk kez duymuştu ve meleklerin neşeli şarkısına katılması gerektiğini hissettiğini söylemişti. İsa'nın cennete yükseldiği bu seslere eşlik ederek. Yetişkin olduğunda Hristiyanlığın temsil ettiği her şeyi ağır bir şekilde eleştirecek bu adam hayata bir Luteryen rahibin oğlu olarak başlamıştı. Protestan Hristiyanlığın beşiğindi. Friedrich Nietzsche bugün Kuzey Almanya olan Prusya'nın Röken köyünde büyümüştü. Ve çocukken son derece dindardı. Babası Karl Ludwig'in çok sade bir inancı vardı ve Hristiyanlık aile yaşamının her alanında hissediliyordu. Nietzsche'nin ilk yılları sakin ve korunaklı bir şekilde geçti. Ailenin iki çocuğu daha vardı. Nietzsche iki yaşındayken kız kardeşi Elizabeth doğdu. Sonra erkek kardeşi Joseph dünyaya geldi. Ama 1848 sonbaharında Friedrich sadece dört yaşındayken çocukluğu darmadağın oldu. Zihinsel bir sorun yaşayan babasına ölümcül bir beyin hastalığı teşhisi koyuldu. Babasının sağlığı acı verici bir şekilde kötüleşirken önce kör oldu, sonra da yatağa düştü, bir yıl sonra da öldü. Yapılan otopside beyninin dörtte birinin kaybolduğu görüldü. Bu gerçekten korkunç bir son olmalı. Çok sevdiği babasının çektiği acı, Freddy'i üstünde ömür boyu sürecek bir iz bıraktı. Gençlik yıllarında babasının cenazesiyle ilgili bir yazı yazdı cenaze Eskiden bazız verdiyse de yapılmıştı o çanların derinden gelen sesleri kulağından hiç çıkmayacak bir senin boşluklarında çınlayan orgun sesi gibi Niçe için babasının ölümü temel bir soruyu aklıma getirdi Babasının çok sevdiği ve hayatını adadığı bu tanrı neden öyle iyi bir adamı böylesi bir işkenceyle cezalandırmıştı? Bu Nietzsche'nin bütün hayatını tanımlayacak şüpheye doğru giden yolculuğun başlangıcıydı. Nietzsche babasının ölümüne rağmen... ...1864'te 20 yaşındayken... ...üniversitede teoloji okumak için... ...Bona geldi. Luteryen rahip olmayı planlıyordu. Ama burada geçirdiği sürede... ...yeni ve tartışmalı bir... ...incil çalışması yönteminin... ...etkisinde kaldı. Buna ahit eleştirisi deniyordu. Ve çok inanılmaz bir şekilde... Kutsal metnin güvenilir bir tarihi çalışmadan çok, genel olarak mitoloji olduğu iddia ediliyordu. Bu kutsal metinlerin orijinalliğini akıl almaz bir şekilde çürütüyordu. Nietzsche üstünde de çok önemli bir etki bıraktı. Babasının ölümü ve çektiği acılar duygusal olarak tanrı fikrini sorgulamasına neden olmuşken, bu da Nietzsche'ye şüphesini kurabileceği entelektüel bir zemin oluşturmuştu. Nietzsche'nin inancını yitirmesi ailesiyle arasının açılmasına yol açtı. Paskalya'da kiliseye gitmeyi reddetti. Babası gibi rahip olmasını bekleyen annesinin hayallerini yıkmıştı. Ve abini her zaman bir kahraman olarak gören kız kardeşinin inancını da bir kaosa sürükledi. Ama Nietzsche için şüpheye olan yolculuğu sadece kendine yakın olanları inciten bir kaynak değil... ...içinde büyüdüğü ahlaki ve dini inançların teker teker parçalanmasının başlangıcıydı. Hristiyanlığı sadece esefle kaybettiği bir inanç olarak değil... ...dünyadan sağlıksız bir şekilde kopmasına özendiren... ...tehlikeli ve kötü bir etki olarak gördü. Hristiyan öğretinin ölümden sonraki yaşama odaklanarak... ...felaket sonuçlar yarattığını ve... Dünyayı Tanrı'dan uzakta kasvetli bir sürgün yerine çevirdiğini düşünüyordu. Hayat övülmesi gereken değil, katlanılması gereken acı ve ızdırap verici bir şeydi. Ve yaşam üstündeki bu vurgu, hayatın yüce anlamını hemen alıp götürüyordu. Bu Nietzsche'nin hayatına ve gelecek 20 yıl boyunca çalışmalarına hakim olacak düşünceydi. Polisyanları reddetmek, Nietzsche'yi teoloji eğitiminden uzaklaşmaya ve yeni bir yön aramaya zorlamıştı. Nietzsche, başlangıçtan itibaren inancını kaybetmesinin ferah bir aşama giden yol olmadığını fark etmişti. 1865'te kız kardeşine bir mektup yazdı ve şöyle dedi. Gönül rahatlığı ve mutluluk arıyorsan, inan. Ama gerçeğin öğrencisi olmak istiyorsan, Araştır Nietzsche bilimin yükselişinin hakim olduğu bir dönemde yaşıyordu Nesnel gerçeği aramak en önemli şeydi Ama Nietzsche'nin giderek daha açık bir biçimde gördüğü bir şey vardı Nesnelliğin zaferi insanoğlunu çok temel bir şeyden mahrum bırakıyordu Hristiyanlık olmayınca insanlığın takip edebileceği bağlayıcı ahlaki kurallarda olmuyordu İnsanın ölüm korkusuna bir çözüm bulunamıyordu Ve belki en önemlisi sonsuz kurtuluşun artık insanoğlunun ana hedefi olmayışıyla Yaşamın kendinin yüce bir ruhani amacı da kalmamış oluyordu bu Nietzsche'nin artık kendini adadığı tanrısız bir evrenin tanımlayıcı yeni anlamıydı. Aradığı sorunun cevabına dair ilk işareti 21 yaşında aldı. Dil bilimi okumaya karar verdi. Antik medeniyetler ve Yunanistan'la Roma felsefelerinin araştırmalarını çalışacaktı. Bir kitapçıdayken, düşünme ve davranma şeklini gelecek 10 yıl boyunca etkileyecek bir çalışmayla karşılaştı. Kitabın adı İstenç ve Tasarım olarak dünyaydı. Ve Alman bir filozof olan Schopenhauer tarafından yazılmıştı. Nietzsche bunu okurken büyülenmişti. Schopenhauer bir ateistti. O da hayatın amacının ne olduğuna cevap arıyordu. Ama vardığı sonuçlar kötümserliğin de ötesindeydi. Yaşamın bitmeyen acılarla dolu olduğu sorunuyla karşı karşıya gelen Schopenhauer'ın kasvetli sonucu şuydu. Ona göre en iyi seçenek hiç doğmamış olmaktı. İnsanların sürekli bir istek halinde olduğunu ve bu istekler gerçekleşmezse huzursuzluk ortaya çıktığını söylüyordu. Ona göre gerçekleştirsek bile yine de huzursuz olacaktık. Schopenhauer'ın çözümü, tatminin imkansız olduğu gerçeğiyle yüzleşmekti. Mutluluğu elde etmekte yaşayacağımız sıkıntı ve sorunlardan uzak durmak için aslında mutluluğu hedeflememek gerektiğini düşünüyordu. Schopenhauer için en mutlu insan hayatı en az acıyla geçirendi. Nietzsche bu karşılaşmanın dünya hayatını ve kendi zihnini korkunç bir azametle yansıtan bir aynaya bakmak gibi olduğunu söylemişti. Ama Schopenhauer'ın hayatın bir acı döngü olduğuna dair fikrine katılıyor olsa da Hayatı reddeden bütünsel sonuçlarına, yani hayattan ve tutkuları kovalamaktan vazgeçme fikrine kesinlikle katılmıyordu. Bunun yerine acıya rağmen varlığı olumlu hale getiren bir yol bulmalıydı ve buna kararlıydı. 1869'da Dahi Friedrich, Baser Üniversitesi'nde dil bilimi hocası oldu. Sadece 24 yaşındaydı ve üniversite tarihinin en genç öğretmeniydi. Buradayken yazdığı ilk kitabıyla radikal ve inançları yıkan bir düşünür olarak ün kazanmaya başladı. Tragedyanın doğuşu adını verdiği kitabında Tanrı'nın olmadığı bir dünyada acıyla nasıl baş edileceği sorunuyla uğraşmaya başlamıştı. Ve ilham almak için Yunan fikirlerine ve bağlılıklarının yeni bir odağına dönmüştü. Alman besteci Richard Wagner'i. 22 Mayıs 1872'de Wagner'in festival tiyatrosu için temel taşlar yerine koyulmuştu. Törenin konuklarından biri Nietzsche. Ydi. Bu iki adam Nietzsche daha öğrenciyken altı yıl önce tanışmışlardı. Nietzsche ondan hemen etkilenmişti. Wagner onun için hem bir takıntı hem de ilham kaynağı olmuştu. Nietzsche onun çalışmalarının hayatı yaşamaya değer kılan bir şey olduğuna inanıyordu. Çalışması sanattı ve sanatın en önemli şekli de müzikti. Nietzsche Wagner'in bir sanat dahisi olduğunu düşünüyordu. Müziği, klasik Yunan modeli tragediyeyi temel alan kültürel bir yeniden doğuş getirecekti. Nietzsche bu sanat şeklinin acı dolu dünyayı çok güzel ve anlamlı bir şeye dönüştürebileceğini düşünüyordu. Nietzsche Tragedia'nın doğuşunu nasıl yazmıştı? Sizce bu kitapta ne yapmaya çalışıyordu? Nietzsche, tragedyanın doğuşunu Wagner'la yaptığı bir dizi inanılmaz sohbetten sonra yazmıştı. Wagner, devrimsel bir sanat sahnesi geliştiriyordu. Sanatın toplumu değiştirebileceği bir yer. Nietzsche, bunun için bir felsefe geliştirmek istiyordu. Ve Yunan tragedyasında bu düşünce için bir model buldu. Yunan tragediası çatışma içinde olan, acı çeken ve yıkıcı içgüdüsel insan hikayeleri anlatıyordu. Ama baskın olan tarz, Yunanistan'ın ihtişamını düşünmekti. Sonuç olarak, Nietzsche, Yunan tragediasını günümüz insanlarını acı çeken insanlarla ilgili konuşma yolu olarak gördü. Hayatta bir anlam bulma, gerçeği bulma yolu olarak. Peki yazdıklarında bu kadar tartışmalı olan yan neydi? Nietzsche kitabını iki Yunan tanrısı arasındaki karşıtlığın etrafında oluşturdu. Apollo ve Dionysos. Apollo, mantıksal gerçek, kontrol için ışığı temsil ediyordu. Ve Almanların Yunan aşkının başlangıcından beri Yunanistan rasyonellik felsefenin başlangıcıyla ilişkilendirilmişti. Ama Nietzsche daha çok Dionysos'a odaklanmaya karar verdi. Sınırları karıştıran, heyecan grup faaliyetlerini, dansı, vahşiliği keşfeden figür. İçgüdüsel duygular. Ve Nietzsche bunu tragedyasının merkezine koydu. Felsefeye kendi konusuna mantığın gerçeğe giden yol olduğu düşüncesine karşı duruyordu. O başka bir türde bir şey arıyordu. Bir gerçeklik, başka bir değiştirici güç istiyordu. Peki Dionysos'un bütün karanlığıyla, söylediğiniz gibi bazen kaosuyla ve kontrolsüzlüğüyle olana nasıl yardım edeceğini düşünüyordu? Nietzsche baskın olan ve mesela Oedipus gibi bireysel kahramanlara odaklanmış Alman entelektüel geleneğine tepki veriyordu. Ve acı çeken bireylerin bir şekilde acıyla kendilerini aşacaklarını düşünüyorlardı. Bu son derece Hristiyanlığa özgü bir mesajdı. Nietzsche bunu ters çevirirken bireylerin kendilerini topluluk içinde kaybettiğini ve bir grup deneyimi içinde deneyimdeki mutlu değişimde kendilerini bulduğunu görmüştü. Wagner'ın müziğinde ve tragedyada gördüğü şey de buydu. Yani herkesin yaşadığı bir şey olan acı çekme durumu bu mutlu deneyimle değişip hayatın olumlu şekilde onaylanmasına dönüşüyordu. Şimdi burada olan, yaşadığımız hayatın. Bu bir rock konseri gibi diyebiliriz. Kendinizi toplu deneyimin büyük mutluluğu içinde kaybettiğiniz fikri. 19. yüzyıldaki operanın zamanın rock müziği olduğunu unutmamalıyız. Ve Wagner da o dönemin rock simgesiydi. Nietzsche toplumun bu şekilde dönüşebileceğine inanıyordu. Yani içinden çıktığınızda dünyayı değiştirebileceğiniz toplu bir deneyim. Wagner'in sahnesi dehasının tapınağı gibiydi. Ama burası aynı zamanda Nietzsche'nin kahramanına duyduğu sevginin sert bir şekilde sona erdiği yer olacaktı. When Nietzsche, Nietzsche Wagner'in operasına <gülüyor> Nibelung yüzüğünü izlemek için geldiğinde karşılaştığı şeyden nefret etti. Burası bir devrim mekanından çok Avrupa'nın büyük ve iyi figürleriyle doldurulmuş bir yerdi Ve radikal olarak gördüğü yeni cesur dünyayı tetikleyecek biri olmasını beklediği adam Sadece kendi kendini tatmin eden opera festivalinin kahramanıydı Kendi şanından zevk alan biriydi Nece operanın ortasında salonunu terk etti bu arkadaşlıklarının sonu oldu. Ve Nietzsche'nin felsefi yolculuğunda yeni bir bölümün başlangıcı. Nietzsche'nin Wagner'i reddedişi hayatı ve işindeki benzer radikal değişimlerle aynı anda oldu. Bazar'da öğretim üyeliğine devam ederken, geleceğinin burada olup olmadığına dair ciddi şüpheler beslemeye başlamıştı. Yüceliğin hala özgür bırakılmış yaratıcı Dionysos ruhuyla başarılabileceğine inanıyordu. Ama artık cevabın kalabalıkların değişiminde yattığından şüphe ediyordu. Bunun yerine geleceğin anahtarının başarılı ve ileri görüşlü bireylerin elinde olduğunu düşünüyordu. ...ve akademik hayatın önemsiz sorumluluklarının... ...kendi yaratıcı dehasını boğduğuna ikna olmuştu. Buraya ders vermek için gelmekten derin bir tiksinti duyuyordu... ...ve hayatının en büyük laneti adını vermişti. Sıkıntılı ve endişeliyken... ...Bazelafobi adını verdiği bir durum yaşıyordu. Niçe özgür kalmak için büyük bir istek duyuyordu. Hayatın anahtarının tehlikeli yaşamak olduğunu yazmıştı. 2 Mayıs 1879'da üniversitedeki görevinden istifa etti. Nietzsche bazelden ayrılırken sağlığı onu zor duruma düşürmüştü. Çocukluğundan beri şiddetli karın ağrılarının yanı sıra baş ağrıları da çekerdi. Babasının ölümüne yol açan hastalığın kendini de yakalayacağına dair bir korku yaşıyordu. Ve Nietzsche'nin fiziksel zorlukları istifaya getiren sondamlı olmuştu. Doktorları aşırı okuma ve yazma alışkanlığının onu kör edeceğini söylese de, felsefeyle dolu bir hayat yolculuğunu sürdürmesini hiçbir şey durduramayacaktı. Yenice Avrupa'yı dolaşmaya başladı. Otellerde ve misafirhanelerde kalıyordu. Şikayetlerini azaltan iklimleri tercih ediyordu. Aklı başındaki yetişkin hayatının kalanını göçebe bir yalnızlık içinde geçirecekti. Onu hasta, sorumlu ve giderek yalnızlaşan bir adam olarak hayal edebilirsiniz. Ama olağanüstü bir zihne sahipti. Ve takip eden 10 yıl içinde kağıda döktüğü fikirler, düşünceler tek kelimeyle büyüleyiciydi. Kötü durumdaki sağlığı yüzünden sadece 20 dakikalık bölümler halinde yazabiliyordu. Bu yüzden kitapları uzun felsefi tezler yerine keskin aforizmalar etkileyici ifadelerle doluydu. Ve 1881'de bir trendeyken bu harika çalışmaların pek çoğuna ilham verecek bir yer duydu. Onun gibi bir seyyah, Siss Maria adında bir yeri ziyaret etmesini önerdi. İsviçre dağlarında küçük bir çiftçi köyüydü. Nietzsche bu tavsiyeyi dinledi ve böylece ruhani evinin yerini keşfetti. Niçe 4 Temmuz 1881 pazartesi günü Siz Maria'ya ilk görüşte aşık oldu. Buranın dağları ve ormanları en hayat dolu fikirlerine ilham verecekti. Siz Maria'nın güzelliği onu varlığın saf muhteşemliği konusunda besleyecekti. Ve buraya geldikten bir ay sonra yaptığı yürüyüşlerden birinde Nietzsche aklına gelen en önemli düşünce olduğuna inandığı bir şeyle karşı karşıya geldi. Ölün kenarında yürüyordu durduğunda bir anda gözünün önüne bir şey geldi. Bu bir düşünce deneyiydi. Nietzsche bunun hayatlarımıza verdiğimiz her kararı bir reaksiyonu analiz etmemize yardım edecek bir şey olduğuna inanıyordu. Böylece hepimiz... Hayatlarımızı tam manasıyla yaşayabilirdik. Aklındaki soru şuydu, kulağınıza fısıldayan şeytan hayatınızı sonsuzluğun içinde bütün acı ve yüceliğiyle tekrar tekrar yaşayacağınızı söylese, yere çöküp dişlerinizi gıcırdatarak o şeytana lanet mi okurdunuz, yoksa onun bir tanrı olduğunu düşünür ve sözlerini kutsal mı sayardınız? Bu sonradan sonsuz dönüş olarak bilinmeye başlayacak fikirdi. Ve Nietzsche'nin hayata dair tavrının özünü oluşturdu. Hayatın hem keyiflerine hem zorluklarına karşı takındığı tavrı. Nietzsche hepimizin başarısızlık olarak görebileceğimiz şeyler olduğunu... Mesela bir ilişkinin bitişi ya da sevilen birinin ölümü gibi şeyler. Ama bu olayları tekrar yaşamak için mutlu olmamız gerektiğini söylüyordu. Buna inanıyordu. Tıpkı doğaçlamalarda ustalaşmayı öğrenen bir piyanist gibi. Böylece hataları, kusurları ve üzüntüleri toplayıp bütünün güzelliği içine yerleştirmeyi öğrenmemiz gerekiyordu. Hayatlarımızı kendi kendimizin kahramanı olacak şekilde oluşturmalıydık. Temel olarak kim olmak istediğimize, hayatımızı nasıl yaşayacağımıza biz karar vermeyeceğiz. ...ve yaptığımız seçimleri sevmeliydik. Böylece vardığımızı iyi ve kötü yönleriyle tekrar yaşama düşüncesi... ...hayat dolu bir evetle karşılanabilirdi. Sonsuz dönüş, hayatı coşkulu ve iyimser bir şekilde kucaklamak demekti. Acı çekmek, Hristiyanlığın öğrettiği gibi bedelini ödememiz gereken... Ya da Schopenhauer'un söylediği gibi her şekilde kaçınılması şart olan bir şey değildi. Bunun yerine kucaklanması, üstüne uzmanlaşması gereken bir şeydi. Yani insan hayatı tam manasıyla yaşamak için acı çekme riskini almalı ve bunu alt etmeliydi. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Bu Nietzsche'nin en bilinen sözlerinden biri. Ve bu ifadeyi kendi hayatında da test etmek zorunda kalacaktı. Filozof, hayatının en büyük hayal kırıklıklarından biriyle yüzleşmek üzereydi. Çok güzel bir şehir olan Lucerne'de, 1882 ilkbaharında Nietzsche aşk için yalnız hayatını terk etmeyi düşünüyordu. Çok etkilendiği bir kadın vardı Kadının adı Lou Salome'ydi 21 yaşındaydı Rus asıllıydı Zekiydi, güzeldi Ve Nietzsche'nin fikirlerinden çok etkilenmişti Nietzsche kendini kaybetmişti Nietzsche ve Lou saatlerce beraber yürüyor Felsefe konuşuyor Ve tamamen birbirlerinin dünyalarına çekiliyordu ve Nietzsche evlenme teklif etmek için onu Asan Bahçesi olarak bilinen yere getirdi. Daha önce arkadaşı Polrey aracılığıyla evlenme isteğini iletmişti ama Salome onu reddetmişti. Rey'in bu işi düzgün yapamadığını düşünen Nietzsche tekrar denemeye kararlıydı. Ama Salome geleneksel türde bir ilişkiyle ilgilenmiyordu. O coşkulu ve kendine özgü bir kadındı. Victoria dönemi bir ev hayatına sıkışıp kalmaya hiç niyeti yoktu. Ve kendini asla bir erkeğe teslim etmeyecekti. Yani Nietzsche'ye ikinci defa evlilik teklif ettiğinde... ...yine hayır cevabı aldı. Bu reddediliş Nietzsche'yi yıkmıştı. Durumu daha da kötü yapan şey... Her duruma karışan kız kardeşi Elizabeth'in, Lou'nun gençliğini ve asi cazibesini kıskanarak muhtemel bir aşk ilişkisini bozmaya kararlı olmasıydı. Elizabeth Nietzsche'nin Lou'ya duyduğu tutkunun ayrıntılarını annelerine anlatmış, annesi de Nietzsche'nin babası için utanç kaynağı olduğunu söylemişti. İlişkileri bozuldu. Nietzsche büyük bir umutsuzluğun pençesindeydi. Bunu hayatının en kötü dönemlerinden biri izledi. Ama bu dönemde kendi acı çekme felsefesini sınama fırsatı da bulacaktı. Nietzsche kasvetli bir ruh haliyle kaçmıştı. Kitapları satmıyordu, sağlığı kötüydü ve sık sık intiharı düşünüyordu. 1883 Mart'ında şunu yazsın. En derin parçamda, sarılmaz bir kara melankoli hakim. Altı ay sonrasını yaşamak için bile bir sebep göremiyorum. Bunun acı çekmeyle yüzleşip üstesinden gelmek için kendi yeteneklerini test etmek konusunda bir sınav olduğunu fark etti. Kendime hakim olma yeteneğimin her parçasını kullanıyorum. Bu keşfi altına çevirecek bir simya numarası bulamazsam kayboldum demektir. Ama bu sıkıntının derinliklerinde yeni bir kitap yazmaya odaklandı. Onun gerçek bir simyacı olduğunu kanıtlayacak bir kitap. Nietzsche bu kitabının en büyük eseri olduğunu düşünüyordu. Böyle buyurdu Zerdüşt. Zerdüşt'ün büyük bir etkisi oldu. Richard Strauss gibi bestecilere, Joyce'an Kafka'ya, Yetsen Camus'a kadar yazarlara ilham verdi. Nietzsche'nin 5. İncil adını verdiği bir incelik paradisi olarak, Zerdüşt isimli, gizemli ve mistik bir karakterin ruhani yolculuğu etrafında kurgulanmış kitapta, Nietzsche en kötü şöhretli kavramlarından birini açıyordu. Übermensch, yani üstün insan. İnsanın kendini aşmasıyla ilgili bir kısa hikayeydi. Tasvir edilen bu dağlardı ve zerdüş karakteri de Nietzsche'nin kendini yansıtıyordu. Nietzsche dört kitabından ikisini sık sık kaldığı misafirhanede yazmıştı. Burası böyle buyurdu. Zerdüşle ilgili fikirlerin ilk kez aklına geldiği yer. Zerdüşt dağlardan aşağı inen bir peygamber ve kasabada insanlarla büyük bir olayla ilgili yani tanrının ölümüyle ilgili konuşmak istiyor. Hristiyanlar bütün kesin evrensel ve ahlaki değerleriyle beraber artık inanılmıyor ve bir insan olarak nasıl yaşamak gerektiği baştan yanıtlanması gereken bir soru durumunda. Ama Kimse zerdüştü dinlemiyor. Ve burada anlatılması zor kavramlardan biri de übermenş, yani üstün insan. Bu tam olarak neydi ya da kimdi? Ne olmadığını söylemek çok daha kolay. Biyolojik bir kavram değil, üstün bir insan ırkı değil. Übermenş artık toplumun, ailenin, dinlerin, ona verdiği yapay ve harici amaçlara bağlı değil. Kendi belirlediği amaçlara ulaşmayı becerebilen biri. İnsan oğluna hedefler veriyorsunuz ve Nietzsche bunun çok zor bir görev olduğunu düşünüyor. Çünkü ana esaslar yok, ortada bir plan mevcut değil. Ve kendiniz için koyduğunuz hedefler her neyse bunun evrensel ya da herkes için iyi olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Yine de kendinizi buna adıyorsunuz. Uğraştığınız şey ise bu. Übermensch değişip dönüşebilen, hayatı yaratmanın sorumluluğunun ve keyfinin bir tür yüce Tanrı'da değil, insanın kendi içinde olduğunu görebilen biri. Kendini zerdüştü yazmaya adayan Neche, acı karşısında hayatın anlamını bulmanın yanı sıra acı çekmenin ta kendinin mutluluğun zor bulunan sırrını ortaya çıkarmanın anahtarı olduğunu görmeye başlamıştı. Sizce niçe için mutluluk neydi? Geleneksel olarak mutluluğu, acının, acı çekme zahmetinin karşısında görürüz. Niçe için durum, bu böyle değil. Bir şey için çaba sarf etmek, kendinize koyduğunuz hedef için acı çekmek, yani bir dağın zirvesine, Hemen helikopterle uçup çıkmak size 15 gün harcayıp zirveye yürürken hissettiğiniz şekilde bir mutluluk vermeyecektir. Bir amacı başarmak için aştığınız engeller mutluluk deneyiminin bir parçası sayılır ve kesinlikle de öyledir. Yani sadece zevk değil aynı zamanda acı da mutlulukla geliyor. Acı mutluluk için neredeyse fırsat veren bir koşul. Nietzsche'ye bir daha aşkı bulamadı. Ama umutsuzluğunu bir esere dönüştürmeyi başardı. Vizyonu nesiller boyunca sanatçıları ve düşünürleri etkileyecek bir eser yaratmıştı. Sonsuz dönüş fikrinin yaşayan bir kanıtı haline gelmişti. Ve şimdi dikkatini Tanrı'nın öldürülüşüyle ortaya çıkan anlamsızlıktan alıp, ardında bıraktığı değerler krizine vermişti. Niche Avrupa boyunca durmak bilmeyen yolculuklara devam ederken, sağlığı giderek kötüleşiyordu. Ama bu onu geleneklere karşı gelen bir kitap yazmaktan alıkoymadı. Buna iyinin ve kötünün ötesinde adını verdi. Niche kendi bile kitabının dehşet verici olduğunu düşünüyordu. 19. yüzyıl biliminin ortaya koyduğu bütün karanlık gerçeklerle yüzleşen tuhaf bir canlı gibi tanınıyordu. Bunu yayınlayacak kimse bulamadığından basın parasını kendi verdi. Ve kitap 1886'da basıldığında eleştirmenler nefret etti. Dinamit kadar tehlikeli bulmuşlardı. Hem bu hem de bir sonraki kitabı olan Ahlakın Soy Kütüğü üzerine Nietzsche'nin Hristiyanlığın ahlaki değerlerinin ısrarcılığına karşı duyduğu büyük dehşetle beslenmişti. Pek çok 19. yüzyıl entelektüeli inancı reddediyordu ama değerlerini koruyorlardı. Ben Nietzsche için bu bir felaketti. Nietzsche'ye göre bu değerler artık kutsal bir otoriteden yoksundu. Ayrıca insanlığın geleceği için de birer tehditti. Nietzsche'yi anlamak için neden iyinin ve kötünün ötesinde kitabını da anlamamız gerekiyor? Bu Nietzsche'nin Hristiyanlığa karşı çok yoğun bir kampanya başlattığı bir kitap. Hristiyanlığın asıl mantığının nefret olduğunu söylüyor. İnsan doğasına karşı bir nefret. Nietzsche'ye göre farklı güdülere sahibiz. Cinsellik güdüsü, saldırganlık güdüsü, baskın olmak güdüsü ve Hristiyanlık bu güdülerin Tanrı'ya karşı birer hakaret olduğunu, bunları bastırmamız gerektiğini söylüyor. Ama Nietzsche için bu kendimizi bastırmamız anlamına geldiğinden, Hristiyanlığın bize bir tür içimizi temizleme, kendinden nefret etme duygusunu öğrettiğini söylüyor. Peki temel Hristiyan ahlaki değerinde yanlış bulduğu şey nedir? Hristiyanlığa baktığında bunu küçük düşürecek şekilde köle ahlakı olarak isimlendiriyor. Buna köle ahlakı diyor çünkü bunun çok kötüye, antik romanın köleleri gibi gruplara odaklanmış bir ahlak olduğunu düşünüyor. Köleler zayıftı ve bir tür anlam, bir tür güç için bir dine ihtiyaç duyuyorlardı ama bu dünyada hiç güçleri yoktu. Bu yüzden Nietzsche'ye göre, ki Nietzsche bunu çok güçlü bir şekilde ortaya koyuyor, Köleler zayıflıklarını bir gücün içine sokuyor. Nietzsche Hristiyan değerlerinin, tevazunun, yoksulluğun, uysallığın, toplumun en zayıfları için güvenli hale getirdiğini düşünüyor. Ama bu değerler üstün gelip herkesin değerleri olduğunda toplumu vasat hale getirebileceğine inanıyor. Açıkçası zayıflarla ilgili eleştirisi beni rahatsız ediyor. Çünkü bu eserlerde zayıflara hiç merhamet yokmuş gibi geliyor. Öyle değil mi? Evet, Nietzsche zayıfları ezmemiz gerektiğini düşünmemişti. Onun düşündüğü şey şuydu, zayıflara karşı takıntılı olmamamız gerekiyor. Ve bu bizim için çok garip bir şey. Çünkü düşününce merhametin nesi yanlış ki diyorsunuz? Zamanın izmlerine, sosyalizme, komünizme böyle karşı olmasının nedenlerinden biri de bu mu? Pek çok sosyalist, pek çok komünist artık tanrıya inanmıyor olabilirdi. Ama hala temel Hristiyan değerine, merhamete sahiptiler. Ve Nietzsche şöyle diyor, merhamete en zayıfların ne durumda olduğuna takıntılı olduğumuz zaman değer verilen şeyin gönül rahatlığı olduğu bir zihin yapısına giriyorsunuz. Nietzsche buna acı mutluluğu diyor ve ancak hayvanlara layık olduğunu belirtiyor. Ona göre bundan çok daha fazlasına layığız. Eğer her şeyi en kötü durumdakileri düzeltmeye adarsanız, büyük, önemli ve genelde son derece egoist olan insanların fikirlerini göz ardı edersiniz. Buna bencilce diyebiliriz ama Nietzsche bu insanların başarılarına ulaşması için bencil olması gerektiğini söylüyor. Çünkü medeniyeti ve kültürü ileriye götüren, zirveye çıkaran şey işte bunların başarıları. Hristiyan ahlakı Nietzsche'nin insanoğlunun geleceği için kesin olarak tehlikeli olduğuna inandığı bir şeydi. İnsanlık hayatta kalacaksa büyük bireyleri, Hristiyan kültürünün köle ahlakının engellediğini düşündüğü büyük dâhilere ihtiyacı vardı. Ama hayran olduğu bir değerler sistemi de vardı. Aynı zamanda köle ahlakından da söz ediyor. Bunun için neler söyleyebiliriz? Geçmişi hatırlayıp, Antik Romalı ve Yunanların dünyasını düşünüyor. Bunların ikisi de çok büyük miktarda kölelere sahip toplumlardı. Nietzsche bu insanların tanrıları konusunda usta olduğunu, bununla kendilerini öldüklerini söylüyordu. Mesela büyük savaşçı Aşi, savaş tanrısı Ares'e tapabiliyordu. Ama bunu yaparak bir yerde kendine de tapıyordu. Yani Nietzsche şöyle diyor, Efendiler kendilerini doğrulayan bir birgine sahipken, Köleler bir Hristiyanlık dinine sahipti. Bu da doğayı inkar eden bir şeydi. Nietzsche'ye göre, antik Yunan'ın efendi ahlakı hırsı, sertliği ve gücü yüceltiyor, ama merhametten iğreniyordu. Nietzsche Hristiyanlık sonrası bir gelecek için ahlaki değerlerin gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyordu ve böyle bir ahlakın da ahlaki kanun koyuculara ihtiyacı vardı. Nietzsche yazılarında bir sonraki işinin tam bir başyapıt olacağını söylüyordu. Boşluğu dolduracak yeni bir değer sistemini orada ortaya koyacaktı. Ama bu eser hayata geçmeyecekti. Nietzsche Nisan 1888'de Torino'ya taşındı. Burası aklı yerinde geçen hayatı boyunca eve olacaktı. Buraya geldiğinde en verimli dönemindeydi. Neredeyse sürekli bir coşku içindeydi. Yılda dört kitap yazdı ve şehirde yürürken kendini bir tanrı gibi hissettiğini söylüyordu. Ama bu İtalyan şehrinin güzelliği içinde Nietzsche'nin zihni bulanmaya başladı. Ve 1888 başında yazdığı mektuplarda deliliğe dair ilk işaretler görülmeye başladı. Bu mektuplar o zamanlar Nietzsche'nin ruh haliyle ilgili rahatsız edici işaretler veriyor. Bir zamanlar sayfalara geçen dehadan çok tuhaf dengesiz şeylerle karşılaşıyoruz. Burada Prusya'daki en güçlü devlet adamlarından biri olan Bismarck yazmış ama imzasını Deccal olarak atmış. Diğerlerinde ise kendine Yunan tanrısı Dionysos diyor ve burada da çarmıha gerilmiş olan yazıyor. Nietzsche'nin megalomaniye eğilimi vardı. İnsanlık tarihini iki yarıya bölme potansiyeline sahip bir olay hazırladığından söz ediyordu. Kaldığı evin sahipleri çılgınca çaldığı piyanodan rahatsız oluyordu Bazen de odasında zıpladığını, çıplak dolaştığını, Dionysos ayinlerinde olduğu gibi bağırıp çağırdığını fark ediyorlardı Torino'nun meydanlarından birinde durum en çarpıcı haline aldı Niçe bir arabacının atını kırbaçladığını görmüştü Kollarını atın boynuna sardı ...ve gözü yaşlı bir şekilde yeri çöktü. Hayatını insan merhametinin zayıflığını eleştirerek geçirmiş bir adamın... ...son aklı başında hareketi derin bir acımaydı. Bir hafta sonra Vazel'de bir akıl hastanesine kapatıldı. Ben Chen'in akli dengesi bir daha düzelmedi. 44 yaşındayken insanlık tarihinin en keskin felsefi akıllarından biri darmadağın olmuştu. Gelecek 10 yıl boyunca 1900 yılındaki ölümüne kadar hiçbir şey yazmayacaktı. Onu kliniğe götüren arkadaşı şöyle yazmıştı. Akıl almaz büyüklükte hayaller görüyor. Durum umutsuz. Daha önce hiç bu kadar korkunç bir yıkım manzarasıyla karşılaşmamıştım. Nietzsche'nin delirmesine neyin yol açtığını tam olarak kimse bilmiyor. Ama onun zihni kayıp giderken çalışmaların hayatı yeni başlıyordu. Nietzsche, 1897'de hayatının kalan yıllarını yaşaması için kız kardeşi Elizabeth'in evine getirildi. Klinik olarak deli teşhisi koyulan Nietzsche'nin ölümüne kadar tek bakıcısı Elizabeth olacaktı. Nietzsche burada yaşarken Elizabeth abine küçük bir gösterinin parçasıymış gibi davrandı. İnsanları onu görmeye davet ediyor, öğrencileri için suareler düzenliyordu. Nietzsche'nin huzursuz inlemeleri üst kattan duyulabiliyordu. Bugün ev Nietzsche'ye adanmış bir tapınak gibi. Burayı kız kardeşi oluşturmuş, Nietzsche'yi de bir peygamber gibi bembeyaz giydirmişti. Ama soğuk, el değmemiş odalarda kişiliğine dair hiçbir iz yok. Elizabeth Nietzsche'nin bütün yazılarını toplamıştı. Aralarında yayımlanmamış başyapıtından notlar da vardı. Nietzsche bu eseri aklını kaybetmeden önce planlıyordu. Not defterlerini ise kimsenin görmesini istememişti. Burada tam olarak ne görüyoruz? Burada Nietzsche'nin iki not defterini görüyoruz. Güç İstenci isimli büyük eserini yaratırken bunları yazmış. Bu son derece büyük tutku isteyen bir iş. Çünkü buradaki deftere bakınca yapmaya çalıştığı şeyin bütün değerlerin tekrar değerlendirilmesi olduğunu görüyoruz. Bunu görmek son derece heyecan verici. Burada bütün batı ahlakını altüst etmeye uğraşıyor. Çünkü insanlar derinlerde artık bu ahlaka inanmıyordu. Ama Nietzsche'nin çoğumuza dediği gibi, Suriye benzer şekilde buna devam edeceklerdi. Hayatlarını buna göre yaşayacaklardı. Ama artık buna arka çıkacak bir tanrı yoktu. Bu okula geldiği kadar kolay mı yani güç istenci... Nietzsche, gücün insanlık için belirleyici bir düzenleyici prensip olduğunu söylüyor? Nietzsche'nin söylediği şey şu, eğer insanların nasıl yaşadığına, davrandığına, ne için uğraştıklarına bakarsak, bebeklikten itibaren güce ulaşmaya çalıştıklarını görürüz. Bu yüzden insan doğasına uyacak herhangi bir ahlakın, gücü hepimizin aradığı bir hedef olarak görmesi gereken bir ahlak olması gerekir. Ne kadar farklı yollardan olursa olsun. Yani buna bakarsak o dönemde evrim teorisiyle Darwin vardı evet. ama Nietzsche bu fikri Darwin'in söylediğinin çok daha ötesine taşıyor. Yüzeysel olarak bakarsak ikisi de benzer olabilir ama aslında temel açılardan farklılar ve Nietzsche Darwin'i hiç sevmiyordu. Hayatı sadece kendini ve soyunu koruma şeklinde gören her yaşam tarzında hor görüyordu. Asıl farklılık da şu. Güç istencine göre insanlar sadece kendilerini korumaktan fazlasını yapmalı. Büyük şeyleri hedef almalılar. Büyük devlet adamları ya da büyük filozoflar olmayı hedefleyip yeni dünyaları tasarlamalılar. Ve bunun için de kendini korumadan feragat etmek, erken bir ölüm, geride çocuk bırakmamak gibi şeyler olabilir. Nietzsche için güç istenci sıra dışı olanı aramak demekti. Ama Nietzsche kendi fikrindeki kusurları fark etmiş gibi görünüyor. Belki de son aklı başında hareketi yazdıklarını yayımlamamaya karar vermekti. Nietzsche'nin kendisi dünyaya ne olursa olsun tek bir prensibe indirgeyen her türlü felsefeye karşıydı. Ve bir yerde... Dünyayı güç istencine indirgemek de onun deyimiyle entelektüel açıdan temiz olmayacaktı. Sanırım bu yüzden de çalışması başarısız oldu. Çünkü kendine karşı dürüst olamayacağını, kendiyle çeliştiğini fark etmişti. Peki bu not defterlerinde vazgeçtiğini gösteren hangi kanıtlar var? Ufak işaretler var. Mesela burada, bu versiyonda, derin düşüncelerin üzerine bir alışveriş listesi yazmış. Büyük başyapıtınızın üzerine alışveriş listesini yazmaya başladıysanız, artık çalışmalarınıza saygı duymadığınızı gösterir bu. Ama bıraktığı çalışma yayınlandı ve çok yıkıcı sonuçları oldu. Nietzsche 1900 yılında felç yüzünden öldü. Ama ölümü Elizabeth'e sadece hayatının en kötü dönemlerini değil, bütün çalışmalarını da sahiplenme fırsatı sundu. Elizabeth ağabeyini kahraman olarak görmüş, hayatını onun gölgesinde yaşamıştı. Şimdi edebi vasisi olarak Nietzsche'nin defterlerini güç istenci adıyla yayınlamak için harekete geçmişti. Tak editörlerle çalışmış olsa da kendiyle hem fikir olmadıklarında onları kovuyordu. Nietzsche'nin çalışması Elizabeth'in siyasi amaçlarına uygun olacak şekilde değiştirilip düzenlendi. Elizabeth bir Nazi destekçisiydi ve parti liderlerinin gözüne girmeye çalışıyordu. 1934'te Adolf Hitler bu evi ziyaret etti. Elizabeth ona ağabeyinin bastonunu hediye etti. Elisabeth Abinin ve çalışmalarının tanıtımını yapmakta o kadar başarılı olmuştu ki 1930'ların sonunda Nietzsche tarzı düşünce ve fikirler Alman toplumunu sarmalamıştı. Ve bu tarihin en etkili ve rahatsız edici propaganda filmlerinden birinde yansıtılmıştı. 1934'te Nazi destekçileri liderlerinin konuşmasını dinlemek için Nürnberg'te toplanmıştı. Bu Hitler'in emriyle filme alınan bir toplantıydı. Nazilerin ürkütücü ve heyecanlı kelimeleriyle ritüelleri Nietzsche düşüncesinin ekosu gibiydi. Buna iradenin zaferi dediler. Hitler'in bulutlardan inişiyle başlıyor, zerdüştü yansıtır şekilde. Bir üstün insan dağlardan yeni ahlak anlayışıyla iniyor ve sürüsü onu selamlıyor. Üstün insan bir ahlak sistemi öneriyor, Hristiyan değerlerinin alt üst edildiği bir sistem. Biz insanların yumuşamasını değil... İnsanların sertleşmesini istiyoruz Devlet en güçlülerin iradesini kullanırken Zayıf ve çaresiz olanlar Daha üstün bir insanlık yaratmak için yok edilecekti Partimiz Almanya'daki yegane güç olmak istiyordu Hiç ödün vermeden Nietzsche'nin fikirleri Nasyonel sosyalistlerin amaçlarıyla O kadar yakından ilişkilendirilmişti ki en etkili düşünürlerinden biri olan Alfred Baumler, "Hal Hitler dediğimiz zaman aynı seslenişle Friedrich Nietzsche'yi de selamlamış oluyoruz diyecekti. Ama Nietzsche bugünleri görecek kadar yaşasaydı dehşete düşerdi. Onun Übermensch'i bir öjenik harikası değildi. İnsanoğlunun sahip olduğu potansiyelin sembolüydü. Onun güç istenci Nietzsche'nin nefret ettiği milliyetçilik için bir çare olamazdı. Sınırlarımızı alt etme güdümüzün farkına varmak demekti. Ve Nietzsche gayet tabii antisemitizme karşıydı. Nazilerin Nietzsche'si ise sadece çirkin bir parodiydi. Nietzsche son çöküşünden birkaç ay önce şöyle yazmıştı. Benim gerçekten en derin düşüncem olan sonsuz döngüye karşı yine en derin itirazın her zaman annem ve kız kardeşim olduğunu itiraf ediyorum. Bu sözleri gerçekten kehanet gibiymiş. Ama tabii çalışmaların kötüye kullanılması sadece Elizabeth'in suçu olmayabilir. Nietzsche, Hitler'in nihai çözüm fikrini asla sormazdı. Ama çalışmalarının yanlış anlaşılmayacağını düşünmesi de büyük bir saflıktı. Kötülüğün en sevdiği şey boşluktur. Ve Nietzsche'nin zekice muğlak aforizmaları kolaylıkla kötülüğün hizmetinde kullanılabilir. Nietzsche tamamen aklı başındayken bile kendi adına kötülük yapılacağını öngörmüştü. Yani iki kardeşin de Nietzsche'nin ölümünden sonra çalışmalarının saptığı bu yön için sorumluluğu onunla paylaşması doğru olur. Nietzsche'nin ölümünden bir yüzyıl sonra bugün Tanrı'nın öldürülüşünün yaratacağı kriz bize abartılı görünebilir. Modern dünya çökmedi. Tanrı ahlaki değerlerin kesin bir kaynağı olarak nispeten sessiz bir şekilde kenara çekilmiş gibi görünüyor. Ama belki bunun sebebi Nietzsche'nin kahinlere benzer rahatsız edici öngörülerinin çılgın hayal gücünün bizde olmamasıdır. Sürünün at gözlüğünü takmayı seçersek tör bir şekilde onun öngördüğü derin boşluğa bakıyor olabilir miyiz? Nietzsche boşluğu dolduracak şeyin kültürel seçimlerin kaosu olacağını düşünüyordu. Aşırı miktarda kişisel seçimden oluşan bir kargaşa. Bu doğanın gözünde tehlikeli ve kötüydü. Çünkü bunlar sürünün Nietzsche'nin nefret ettiği boş değerlerini devam ettiriyordu. Ve belki de Nietzsche'nin en ürkütücü tahmini Hristiyanlık sonrası dünyada yaşayacak insanlarla ilgiliydi. Bu kişilere son insanlar diyordu Ve en hararetli öfkesini onlara saklıyordu Bu erkek ve kadınlar zorlu ideallere sırt dönmüşlerdi Ama yine de kendilerini hoşnut hissediyorlardı Banal bir varoluşu devam ettiriyorlardı Aşırın neşe ya da üzüntüyü sınırlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı Endişeleri önemsiz ve narsisistikti bu yüzden çekingen bir vasatlık içinde yaşayıp mutlu olduklarını düşünerek kendilerini kandırıyorlardı. Nietzsche'nin rahatlık dini dediği şeyi onlar ortaya çıkarmışlardı. Bu modern dünyanın yıkıcı bir tarifi olabilir mi? Büyük bir şeyleri başarmak için risk almaktan çekinen bir dünya. Daha yüce değerlerden uzak durup olağanları öven bir dünya. Son insanlar Nietzsche'nin en büyük korkusuydu. Nietzsche, yıldız kelimesini... ...bütün varoluşun anlamı olan tam manasıyla yaşanmış... ...güzel hayatların ateşli potansiyeli olarak kullanıyordu. Ve bu insanların yıldızların peşine düşmeyi istemediğini... ...sadece göz kırptıklarını söylüyordu. Nietzsche aklını kaçırmadan önce şöyle yazmıştı. Boşluğa yeterince uzun bakarsanız... ...boşlukta... ...size bakacaktır. Nietzsche'nin ve aklı başında son anlarının karşı karşıya geldiği kaos bizim de kaosumuz olabilir. Sadece nasıl yaşamamız gerektiği değil... ...hayatlarımızın anlamı nedir sorusu da hala modern dünyanın en büyük meselelerinden bir tanesi.